şöyledir bu şahıs, bu adam 100 salavat-ı şerif'e getiren bu mümin nifaktan berâat etmiş münafıklıktan berâat etmiş cehennemden berâat etmiş anında böyle yazılı münafıklıktan berâat etmiş cehennem ateşinden berâat etmiş elhamdülillah ya rabbi Allahu u Teala, o mümini, o mümini... Evet efendim. Allahu Teala Teâlâ, o mümini, kıyamet gününde şühada ile beraber oturdur, onlarla beraber haçlı cemi der. Şehitlerle beraber olur, elhamdülillah. Baştan böyle salavat-ı şerifeye, Teşfik için bir hadisi şerifi bitiririz. Okuduğumuz ayet-i celile ve hadisi şerifi dinleyelim inşallah. Halid-i Zülcelal'ımız, Allah'ımız, Es-Tazimillah, Bismillah, Vel-kazmine-l-gayza, kullarım gazabınızı yudunuz. zaman gazabınızı icra etmen, gazabınızı yudunuz. Kazimin arkaysa vel afine anin nas nasun kusurunu affediniz nasu insanların kusurunu affediniz. vallahu yuhibbul muhsinin felakallahu Allah Allah ihsan edenlere muhabbet eder. Özetlersen daha iyi anlaşılır. وَالْكَازِم۪ينَ الْغَيْزَةِ Gazabınızı yudun. Gazap, gazap şeytandandır. Evvel sarardır, sonra dırt eder vücudu. Şeytanın ahlağındandır gazap. O ateştan halkolunduğu için vücudu ataşlar. Bilirsin ki gazap şeytandandır. Görüyoruz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 bir numaralı kafir olur, haccı mahvolur, haccı mahvolur, nikâhı bozulur, kocaya varır, ailesinden vekillik alır, tecdidi iman, tecdidi nikah yapan öyle ailesinin yanına varabilir. Gazap bunları yaptırır. tarikat-ı Muhammediye kitabında görmüştüm, her ahlakın bir tedavi edecek karşılığı var, azabın da tedavisi. azaplanan insan dineriyorsa derhal otursun. Oturuyor dine azabı teskin olmuyorsa bir tarafına yatsın. Bulunan da teskin olmuyorsa Ataş daime su ile söndüğü için abdest alsın. Abdest aldığı zaman ki nazap sönmediyse boy abdesti alsın us etsin azap söder. Abdest o sür onunla iki aklamaz Allah'a iltica azabı söndürür. Azap sönmeyecek olursa insan mahvolur. <gülüyor> Belkasımin el gayza vel afina anin nas na danusun usuluna afet Allah'ı görüyor Allahu yuhibbul muhsinin bu tesir müfessirini izam yazarken şuraya bunu kayıt olarak adı Bir kavilde omer farik radıyallahu an bir kavlinde de Hazreti Hasan ve Efendimiz. medimiz. Hazreti Ömer'in farik olduğu kuvvetli. Yani Hazreti Ömer radıyallahu an Hani ruh i Dört köşe yedi iklimin padişahı bulunduğu zaman yemek getirirken kölesi, yemek getirirken kölesi yemekten bir dalla üstüne düşürüyor. Asakla bakmış böyle, Baktığı zaman köle tabaıktaki yemeğin hepsini Hazreti Ömer'in başından götürür. Bütün aşağıya doğru inince gülerek demiş ki, yavrum ben bir damlaya razı değilim, köle niçin döktüm? Allah'ın ayetiyle sizi tecrübe ediyorum. وَالْكَازْمِينَ الْغَيْزَةَ buyuruyor <gülüyor> Allah. Gazabınızı yudum diyor. Ben de gazabını yudan mı, yutman mı diye tecrübe ettim. Gazabımı yuttum Allah için diyor. Yuttum şimdi, gazablanmıyorum. Allah'ımızın ikinci ayetinde de وَالْعَافِينَ عَنُ النَّاسِ Nas'ın kusurunu affet buyuruyor. Benim yemek döktüğümü affettin mi? Affettim, hiçbir yerde de bundan bahsetmeyeceğim diyor. <gülüyor> Allah'ımın ayetine uyuyorum. Diyor ki Rabbimin bir ayeti daha geliyor altında. Vallah <gülüyor> <gülüyor> يُحِبُّ Muhsin'in ihsan edenlere Allah muhabbet eder. Hemi yani yemek döktüm. Ama affettin hem de bir ihsanda bulunacak mısın diyor. E Kamberimiz şey, Hazreti Ömer radıyallahu an seni de kölelikten azat ettim diyor. Seni de kölelikten azat ettim. Onun için sultan-ı enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, o da sallallahu aleyhi ve sellem, "Sıl gata'ak, vafu ammen ve men haremek men esâ sadaka Rasulullah, ve Habibullah. Biraz acele konuşuyorsun değil mi? Çok vakıtsız çıktığımdan okuduklarımı bir an evvel din kardeşlarıma verir miyim diye böyle bir çaba bize acele konuşturuyor. Yoksa senin konuşmayı bilirim. Usul usul konuşurum. Az acıbe tesirini tezyid eder, tesirini kuvvetleştirir mola. Bir kelime fazla duyar din kardeşim da onunla amel gider mola. Ebdallu alel hayri kefaili.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 Açılalım bir aşkına. Eşhedü elle ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Kelimesiyle cümlemize husn-i hatimeler tevfik et ya Rabbi. Nereye hocam? Anada böyle çok çok şahadet getirirsiniz. Anadolu'da bilhassa Kayseri'de ne de bu çok olur. Bizim burada olmaz. Takır takır konuşurlar. İkide bir de şehadet okutturursunuz. Mevzu mu bulamıyorsunuz? yoksa bu adetten mi? <gülüyor> Belki sevabına, vağızın sevabına nail olamaz, bir şey anlayamaz. Hiç değil mi? Şehadetin meziyetine nail olsun diye Şahadet okutturulur muhterem Müslüman. Şahadette ne var da o yedi kelimedir. La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah Bunu kim okursa yedi azasını Allah yedi kat cehennemden kurtarır da onun için okuttururuz. Da <gülüyor> o 24 kelime şöyle eski yazıyı bilirsen la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah harfini sayasın 24 har. Kim bunu muhabbetle okursa bu şehadeti okursa.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 Ne noktası? Eski harfi bilenler bilir. Elif de yok ama B'nin altında bir nokta, T'nin üstünde iki nokta, S'de üç nokta, C'nde var, var, var, var, var, Z'de var, Z'de var, K'f'de var, Ş'nda var, Z'de var, Z'de var, G'ay'nda var, F'de var, K'f'de var, M'nda var, Y'nin altında var. 29 yaz harfin içerisinde ilmi dün harfden Allah'ın ve Muhammed'in ismi okunur da oku la ilahe illallah edelim. Yani 70 sene küfrüle yaşayan küfrüle yaşayan istesem misalını vereyim. Kitapta görmüştüm. Hazreti Musa aleyhisselam dağın başında bir kafirin bir mecusinin ateşe tattığını görüyor. Bir lükut olmuş. 390 yüz doksan senedir puta taparmış. Üç senedir.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 Dünyayı ümmetiyle doldurdu. hazret Adem bin yaşına vardı, hazret Habbe bin bir yaşına vardı. Böyle yaşarlardı. Şahadeti ve tevhidi anlattıktan sonra Hazret-ı Musa aleyhissalatu vesselam Efendimiz dağda bir mecusunun belinin büküldüğünü gördüm. Neden belin büküldü? Ataşa dafa dafa mecusiler ataşa dapar. Ataşa tapıyon ya, sok bakalım, elimi yakmayacak mı? diyor. Elimi yakıyor ya Musa dedi. Yatan ataşa utanmadan nasıl tapıyon dedi. Allah'ımı bildim ama, beni halk eden bir varlık var, bildim ama, ne yerde, ne gökte, ne salda, ne solda, ne kenden münezze, kemal sıfatlarıyla mutlasık, noksan sıfatlardan veri olan Allah'ımızın üyeleri yok, akiri yok. İnsan Allah'ı hak etmez. Allah onu bu hak eder. Kün felekum buyuruyor, görmüyor mu Halika zülcelal. Halika zülcelalımız tıpildim ama beni kabul eder mi? diyor ya Musa. Beni kabul eder mi? Tek oku kabul eder. Okuyor beraber. La Osman'ın peygamberiyle okunur. İsmi, o oh, mecusiyi bir titreme tutuyor. Cezbeleniyor efendim. Cezbeti mincezebatirrahman, tuvasi amelet sakadev buyuruyor peygamberimiz. Bir cezbelinin ameli, insanın kimliğinin ameliyle beraberle akılır. Onun için yıkılıyor ve vefat ediyor. Tek bir şehadet okuyor. Bunu yıkayıyor, kaldırıyor, Rabb'ımıza münacatta bulunuyor. Ey kurban olduğum Allah diyor. 399 senesini küfrüne geçiren mecusinin tek bir tevhidi var. Buna bir mutabele vererek ne ya yarabbi? Seni küfrünü mahvettim ehli cennettir o mecusi diyor Allah'ımız. Tevhid oku, tevhid oku, tevhid oku, o dihiyetül kelebi, sultan-ı enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme iman etmişti, biliyorsunuz huzurunda höngür höngür ağlayır, iman ettiğine pişman olduğumu da ağlayıyorsun, ya dihiyacıdır, hayır ya Rasulallah, altmış tane kızımı kendi elimle kestim, küfür zamanında, Küfür halimde, ilde Dihya'nın kızı görülmesin diye hasiyetime tokanıyorum da, bu katillerim neyim affolur mu la, acaba diye ağlayayım. Ben de bilemiyorum, duralım ya Dihya diyor, Cibril'i emin nazıl oluyor. küfür halindeki kestiği kızlar da, puta daptıklarıyla, da, saneme daptıklarıyla da, ünün küfrünü affettim, ehli cennet oldu." diye buyuruyor Halikası Cenab-ı Onun için biz böyle deymaklı Müslümanız, elhamdülillah. Onun gelip gelip dönüp tevhid okut buluyorsun dediğine cevap olarak buraya geçtim. Ezen okundu mu yoksa? Vay ne kadar geç gelmişim. Yalnız hadisi şöyle kolayca tamamlayayım, Sıkılanınız varsa burada bitireyim, yok arzu buyuruyorsanız hadisi tüketeyim, yani uzatmayayım. Nasıl arzu ediyorsunuz? E, fazla değil, çünkü fazla uzanırsa caiz de değil, bir tecrübü'ünün gönlünü sıkmadan müteessir oluruz. Tabi burada ağzımı tutmaya başlar, onun için uzatmayayım. Sılman kataak, Peygamberimiz bu hadisin içinde cem'i ahlakın tecemmuh etti buyuruyor manası. Sılman fataak sizi sılaha yükmeyeni siz sılahıydın. Sılahı da anlamak biz. Daha Türkiye. Sizin evinize gelmeye tenezzül dükmeyen akrabalarınızın evine siz varın. Ben öyle yapardım diyor Peygamberimiz. Sizden sizden akrabalık bağlarını kıran innemel müminune ihle ve aslihu beynâ haveykun mümin kardeşi tartıları neyi mahana inerek sene sene küstürürse Peygamberimizin ahlakı ile ahlak vartmamış olur. Yazsınlar bu Müslümanlara. Dört köşe yedi iklimden kökleri şaşiller memleketinden olan bizim her Bozulmamızı bekleyen, kardeş bağlarımızın kopmasını isteyen komünistlerin, masumların, kafirlerin dediğini yapmayalım. Biz birbirimizin kardeşiyiz. Allah'ımız kardeşsiniz buyuruyor. İnnemel müminüye ifver buyuruyor. Mümin müminin kardeş buyuruyor. Onun için sırman kapağı, sizi sıla etmeyen...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 Mümin küsemez, namusunun için küser, dilinin için küser, ırzının için küser, mukaddesatinin için küser. Yoksa devinin, kovunun, gönüm yere atıldı da o yere atılmadı. Şunun için oldu, bunlarla küslük olmaz. Müminler ye küçük oldu mu, fayda görülür. Şu caminin yakısına bak. Bu taş, bir araba şuraya döksenli, birbirine hiç faydası olmaz. Böyle bir mukaddes cami olmazdı. Mümin bir araya geldi mi bu cami gibi olur? Hiçbir bir gücü yetmez olur müminlere. Vay, çok izah isteyen yere girdik ne yapalım? Ezan okundu, geçiyorum. Vahfü an men zalemek. Size zulmedeniz, siz affedin buyuruyor peygamberimiz. Hocam hem zulmeder, hem affedilir mi? Peygamberimiz bana zulmedenleri ben affettim, benim kıymatlı amucam olan Hazreti Hamza'yı, Hazreti Hamza'yı Uhud dağında yetmiş parçaya ayıran, vahşi olan kimseyi hem dinime kabul ettim, hem sahabemden oldu, benim ümmetim iseniz size zulmedenizi sizi affedin, diyor. Ya Ali, ya Ali, ya Ali, dedi Peygamberimiz. Sahabeler dediler, ''Ya Ali'' diye, ''Niye çok diyorsun ya Rasulallah?'' ''Sizden kıymetli ahlakı vardı onun için.'' Ne var ahlakı ya Rasulallah? O yok huzurda, size bir kötülük, zulmeden olsa ne yapar? Affederik. Aynı adam yine zulmederse ne yapar? Affederik. Aynı adam yine zulmederse, hep sahabe şükut ettiler. Çünkü huzurda yalan söylenilmez. Peygamberimiz, Huzurunda yalan kimse söyleyemez. Hazreti Ali Çığır'ın dedi, ya Ali seni Muhammed Mustafa istiyor. Hemen silahlarını, elbiselerini giydi, ürettel bir şekilde fedake ebi ve ümmi ne nersi ya Muhammed? Annem babam, tatlı canım kurban olsun sana, ne diyorsun bir harbe mi gideceğiz? Hayır hayır, harp yok, otur dedi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 Para istedin, gönlük vermedi. Kürek istedin, vermedi. Hacet istedin, vermedi. Senin kapına altı kapılı olsa bile bir gün dönüp gelecek o, ağaç kapıya Çocuğu ver de bizim bahçeyi deyipsin. Evet canım, geçen vardın da beni kovmuştun sen yahu. Diyemeyeceksiniz diyor Peygamberimiz. Ben değilim hayatta, bana vermeyenlere ben verirdim diyor Peygamberimiz, verirdim. Benim ahlakım buydu. Bizim ahlakları görüyor musun? Nereye doğru gitmiş ahlak? Üç, tez bitireyim. Dördüncüsü, ''Ahsin men esae ileyk'' ''Kötülük edenlere iyilik edin de irşad edin'' diyor Peygamberimiz. ''Kötülük edenlere iyilik edin'' Efendim o kötülük eder de sen iyiliği nasıl yap? Ben de sana diyorum ki, iki cihan güneşi Muhammed Mustafa'nın en zilmatlı evladım ol diyorum ben sana! Ümmetim ol diyorum, ben de olayım diyorum! Böyle yapamazsan tabi olamam! Yine misali Hazreti Ali'den vereceğim. Bir gün, minara kırıklı koca bir kafiri atının ön ayaklarını kesmekle cihatta yere yatırmıştı. Uzun bunlara, çok kısa konuşuyorum, yattığı zaman mübarek dizlerini kafirin kollarına bastı, görücü de boğazına tuttu şöyle. İbn-i Muhammed Mustafa, Allah'ın rahdaniyetini, Allah'ın birliğini, Muhammed Mustafa'nın risaletini tasdik ettinse ettin, Yoksa ben üstünde Ali Yelmurtaza'yım dedi, boynum geliyor. Kafir baktı baktı, iman etmeye de gönlü yok. Hazreti Ali Efendimiz'in yüzüne aşağıdan pü yüzüne ya Ali dedi. Yineci kaldırdı Hazreti Ali Efendimiz, o çekildi bir kenara.